İman etmemiz nedir? Geneldir. Datayı bizim için müçellef değiliz. Nedir yani? Yani birinci nebi dedik. Hazret Adem'dir. Ondan sonra gelen nebilerdir. Birinci resul elçi Hazret Nuh'tur. Ondan sonra gelen elçiler ve nebiler. Bunlara Kur'an içerim ne kadar bize verilmişse, şeriat ne kadar bize verilmişse o kadar inanırız. Fazla detaylarını git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 kıyamet gününe kadar devam edecektir. O paket bütün paketlerine yaptı sildi. Eskiden resullere tabi olan bu paket tebliğ olunduğuna o eski paketlerini bırakıp yeni şeriat'a bakacaktır. Mükelleftir. Yeni rasullah zamanı ve Resullah'tan sonra kıyamet gününe kadar ne kadar yer üzerinde kul varysa bu paketin duydu buna iman edip ridan amel etmek zorundadır, dur mücelleftir. Etmese ateşe gider. Etse cennete gider. Bir tane der ben eski paketlere uyuyorum. Resul geldi geçti ama ben eski pakete uyuyorum. Musa İsa aleyhissalatu vesselam bunlara uyuşsa bile cehennemdedir. Çünkü günde bütün hristiyanlar yahudiler nerededir Kur'an'ın nasıyla sünnetin nasıyla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 Çünkü o elçinin özelliğine, detayıyla iman etmesek şeriatine iman etmiş olamayız. Onun için diğer peygamberlere genel, son peygambere özel iman lazım. Yoksa imanın şerti ne olur? Yerine gelmez, cehenneme gideriz. Allah buluşsun. Son peygamber kimdir? İslam peygamberi. İslam peygamberi kimdir? Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Muhammed Resulullah Muhammed aleyhis salatu ve sellem kimdir? Önce buna bakacağız. Sülalesi nedir? son peygamber detay olduğu için biraz bu konuda fazla duracağız. Neden duracağız fazla?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 O, Kasım'ın Kasım babası, Abdullah'ın oğlu Muhammed'dir. Geriye doğru atalarının isimleri şöyledir. Abdullah, Mutalip, Haşim, Abdümenaf, Kusay, Kilab, Mürre, Karp, Lüey, Galip, Fihir, Malik, Nadır, Kinane, Huzeyme, Mudrike, İlyas, Mudar, Nizar, Maat ve Adnan. Adnan, Allah'ın peygamberi İbrahim Ali Halil'in oğlu İsmail'in soyundandır. Evet. Şimdi önemli olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazret İbrahim'in şuralesinden gelen onun torunudur. Yani Hazret İbrahim oğlu İsmail Mekke'ye geliyor. Mekche'de zemzem suyu çıkıyor. Anası Hacer'den. Ondan sonra Yemen Arabler, kervanla gelip Mekche'den Mekche'den Şam şey Yemen'den Şam'ın arasındaki ticarette Mekche'de bakıyorlar su var orada konaklıyorlar. Ondan sonra orada yerleşiyorlar. Tabi Hazret Hacer'den izin aldıktan sonra ondan sonra Mekche ne oluyor? Bir küçük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 Babasının adı Abdullah. Dedesinin adı Abdülmuttalip. Dedesinin babası Haşim. Haşim'in babası Abdümenaf. Sonra Menaf kimin oğludur? Kusay. Kusay, Kilab. Murra. Ke'b. Lu'ay. Galip. Fihr. Malik. Nazır. Kinane. Hüzeym mudrika İlyas Muzar, nazar Muad adnan. adnan de bura kadar tarihçiler nesep tarihçileri hem fitirdiler ihtilaf yoktu. Adnan'dan İsmaila e kadar biraz ihtilaf etmişler. Bir dedede, çi de, dedede ihtilaf etmişler. Ama muhakkak Adnan nedir? Hazret İsmail'in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 bir böyük çilise yapar. Nerede? Yemen'de, sanade. Bütün Yemenliler, bütün Arablar, cessiler, bu böyüç yeri ziyaret etsiler, orada tavaf etsiler. Mecce iptal olsun diye. Aklı böyle çesti. Bilfil celir öyle bir haşamatlı bir şey yapar, kilise yapar, kendisi Hristiyandı, bütün Arapları oraya çeksin diye. Aklı o kadar yetmiştir. Cücü var. Ondan sonra bu asnada bina biter. Her çeş şey yapar. Bir bir bedevi Arap gelir. diye, bu bina nedir? Bedevi Arap. Ticarete gelmiş. Mekkenin tarafından. Diğer işte bu böyledir. Bu Mekşe Kabe'nin yerini alacaktır. Öyle mi? Diğer. Tamam. Gece gider içinde böyce yapar. Tam ortasında. Sabah gelirler bakarlar kokuyor bina. Nedir bakarlar bir tene abdests e yapmış. Böyce yapmış içinde. İbrahim'e ya haber gelir kızar. Hemen der derhal orduyu hazırlanın gidip Çabe'yi yıkacağım. Çabe'yi gelir yıkmaya ordusuyla.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 Alem tara, nasıl fagal Rabbu biaçhabil fil? Allah Teala onu mahfeder. Ne olur? Tayrin, tayran ababil, ababil kuşları ufak-ufak taşlar ayarında getirir, bunların üzerine atar Allah'ın rahmetiyle o küçük taşlar bunların kayacı olur başlarını. Hepsini orduyu yok eder, öldürür. Kendisi de orada ölür. Oğlu kalır, toparlanır, ordu ne kuparsa cider ora, bir daha ondan sonra oğların heybetleri, devletleri bir daha kendi kılıflarına çekirler. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelene kadar o devletin bir daha cüz'ü kalmaz. Neden? Haddinden fazla ne yapmıştır? Hatta öyle bir espri var orada. Resulullah'ın dedesi Abdülmuttalip ki Resulullah'ı yetiştirdi geliriz ona.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 Arap'ta bir mekula var. Diyor ki, ''Eşşi'ru divanul Arab'' ''Şiir arabın tarihidir. Koskocaman savaşlarını, böğüt adamlarını, övcülerini, bir olaylarını neyle yapmışlar? Şiirle. O şiir de ezberlenilmiş torundan toruna, sulaladan sülaleye geliyor. Onun için Arapların tarihi İslam'a kadar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 Resulullah'ın en büyük mucizesi getirdiği şeriattir. Kalıcı bir şeriattir. Bugüne kadar devam ediyor. O mucizeler o günde bitti. Ama dini bugüne kadar devam ediyor. En büyük mucize bugün de teknolojiye, bilim cünüdür. Onaylıyor onun dini tamam olduğunu. 1400 sene önce Kur'an-ı Kerim'de anlatılmış ki Suyun altında deniz nehirler, e, deniz suyun altında tatlı nehirler var. 600 sene önce Kaptan Kısa bunu keşfetmiştir. Adama dediler sen çok şey keşfetmedin. Diyor ben 40 sene mi verdim bunu keşfettim. Dediler 1400 sene önce bunu Arabların peygamberi demişti. Vallahi demiş bakacağım ben ona ama o demişse o peygamberdir demiş. Gelip bakıyor, bakıyor o diyor peygamberdir diye Müslüman oluyor. Yüzlerce beli alimler var. Anlatabildim. En büyük mucize budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem babası Abdullah'ın da başka bir neyi var? Hadisesi var. O hadise nedir? Şimdi Resulullah'ın iki babası neye muarraz kalmıştır? Kurbana. Birinci babası Hazreti İsmail bilirsiniz. Hazreti İbrahim rüyasında görer, Hazreti İsmail'i çesecektir. Meşhur hadise, isticabe eder, keser, bıçak onu kesmez. Allah-u Teala diyar, ve وَاِبْرَٰهِمُ الَّذ۪ي وَفَٓا İbrahim, vafada imamdır. Sözünü tuttu, oğlunu dedik, kes kesti. Bıçağı taşa vuruyor, taşı bile yarıyor ama Hazreti İbrahim İsmail'i kesmedi. Onun için kurban geldi cennetten ona. O kurbanı kez İbrahim İsmail'in yerine. O kurban sünneti de bugüne kadar hacıda devam ediyor. Haciler olmayan da kurban kesilir. Oradan da kurban beyramı çıkmıştır. İkinci Resulullah'ın babası Abdullah. Babası Abdullah'ın Abdülbuttalip ki akıl sahibidir, hikmet sahibidir nasıl Ebrehe'ye cevap verdi? O demiş oğlu yokuymuş, benim oğlum olsun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 Mekche'de el bebek, gül bebek. her Herkes Abdullah'ı sever. Resulullah'ın babasını sallallahu aleyhi ve sellem. Ahlaklı, muhteşem, kibar, he? adabli bir kızdan daha utangaç. Güzellikte ay parçası Abdullah. Adı üzerinde. Bütün meçe toplanır. Ey Abdülmuttalip kesme yapma. Biz senin onun yerine bir kadar deva veririz. Hikaye uzun.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 Yüzde fada olur, öcün diyorlar şeyde beyram olur meçhede. Abdullah kurtardır diye. Bizim peygamberimiz ne mübarek sürelerden gelmiştir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ene de Ben içi kurban olunanın oğluyum diyor. İçisi de kurban verilmiştir. Hazreti İsmail babası Abdullah ne kadar mübarektir, görüyorsunuz. Sülale mübarek, babalar mübarek. Allah kurmuş oları. Neden? Bellerinde Muhammed, fakhri kainat var. Evet. Allah Subhanahu Teala bunu Hazret Adem'den Peygamber Efendimiz'i babası Abdullah'a kadar kurmuştur tabi. Çünkü her şeyle o imhafızla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 Vefat eder. Hastalanır, vefat eder. Vefat ettiğinde Resulullah anasının karnında 6 aylıktır. Anasının kimiyle evlendirirler Abdullah'ı? Amine. Kimdir anasının adı? Amine bint Veheb. Bint Abdülmenaf.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 Kandan var abar, çocuğa yansır. Macera başladı. Ey Muhammed, sen normal insan değilsin. Ahir zaman peygamberisin. En büyük risaleyi, Allah'ın mesajını insanlara ahir zamana kadar seninle gönderilecektir. Başladı macera. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Anası onu doğduğunda Bekçe'de bir sevinç olur. Dedesi Abdülmuttalip torununu getirirler ona diyorlar işte doğdular. Bir at da verirler ona. Ama Abdülmuttalip diyor hayır buna ben Muhammed adı verdim. Nereden o Muhammed aklına geldi? Ondan önce Muhammed adlı yok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 Resulullah'ı orada Arapler'de verilmişler emzirmeye. Orada bugün gibi kadınlar şansı değilmiş o zaman. 40 bin çeşit yemek varmış. Yemek kıtıymış, azıymış, sebze yokuymuş, meyve azıymış, bulunmazıymış. Ne olurmuş? Süt az olurmuş anaların. O zaman da gönderirmişler nere bedevi kadınların fıtratları çölde daha bu nüyeleri sağlam olur. Oların sütlerin emzirilmişler. Onlar da fakirlikten celip kendi çocuklarıyla başka çocuk da alırmışlar. Hem para kazansılar hem öyle. Biliyorsunuz <gülüyor> Halime Tuşadiye Resulullah'ın süt anasıdır. Celir Resulullah'ı götürürler şeye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 Çünkü en küçük kardeşi Abdullah'ın neyidir? Oğludur. Dedes babası da Abdulmuttalib'in vasiyetidir. Götürdü onu nereye? Şam'da dönürken Şam'dan yolda bir rahip onu gördü. Bahira rahibi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 Resulullah dönüşte Mekke'de yetişti. Adep ahlak üzerine. Amcasına yardım ederdir. Çoban iyidir. Çobanlık bile yaptı. Ondan sonra ticarete atıldı. Ondan sonra Mekke'de bir zengin dul kadın var. Mekke'lilerin en şereflisi. En zengini. Duldur. Ticareti var. Bir Onun bir çölesi de var. Meysel'e.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 Resulullah geldikten sonra Hatice böyle gördüğünde Resulullah'a teklif gönderir. Ey Muhammed benimle evlenir misin? Tabi uzun hikaye kısası Resulullah da Abu Talib geldi, anlaşıldı. Resulullah kabul eder. Ondan sonra Abu Talib cider Hatice'yi istemeye adet uluf gereği. Ondan sonra bu evlilik mübarek evlilik olur. Resulullah 25 yaşındadır. Hazret Hatice anamız Hatice-ül Kubra kaç yaşındadır? 40 yaşındadır. 15 yaş aralarında fark var. Ama öyle bir mübarek evliliktir ki nübüvete hazırlanıyor. Kadın ne kadar aklı bişkin olsa o kadar erçeğe ne olur? Destek olur, sened olur. diçme olur, diçme Yıkıldığında nereye yaslanırsın? Kadına. Onu için bir elin nesi var? iki elin sesi var. Bir insan dese ben, her şey benim, kadınlar nedir? Yanlış yapar. Eşreful hal Resulü Rabbil alemin Bak, Allah hazırlıyor onu. Öyle bir mübarek, akli selim kadın verdi. Şimdi bu nübüvette nasıl ona. Ne yapar? Yardım eder. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlendikten sonra Hadice'den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 Çünkü ilme kendini vermesen ilim sana gelmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu arada gari hira Mekke'de Cebel Nur'da üzerine çıkardır. Orada bir muara vardır. O recirip ibadet ederdir. Nasıl bir ibadet? Ne kalmışsa e, şey dininden e, İbrahim aleyhisselam dininden tefekkür ederdir.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 emriyle, celdi Ghar-ı Hira'da, Resulullah oturmuştur, ikra'ı dedi. Bir adam girdi içeriye. Ben okuyamam. Ben okuyamam, yazarlığım yoktur. Ümmiyim ben. İkra'ı dedi. Üç kere. He dedi, ma'ane İkra'ı. Bismi Rabbike'l-Ekram. Ellezî allemel bil-kalem. Ellezî alleme'l-insâne bil-kalem. İkra. Ondan sonra Resulullah okudu. Ondan sonra üçten önce sıktı Resulullah'ı böyle cibil aleyhisselam. Ondan sonra saldı onu. Resulullah da okudu arka peşinden. Ondan sonra geldi eve titriyor. Korktu. Aybetli bir şeydir. Zemmiluni zemmiluni sarın beni dedi. Hazreti de.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 O günden hicri tarihini Hz. Ömer ortaya koydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi. On de Medine'de devletini kurdu. Mecce'de 13 sene tevhidi yaydı. Fıkıh, ibadet yokuydu. Mükelleflik yokuydu. Sadece seçimleniydi.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 Hocası. Onu yakadılar. Sonra kabrine indirdiler mübareki. Ondan sonra Medine'de bir hüzün çöktü ki o gün musibet günüydür sanki. Sahabeler diyorlar bize Medine bir aydınlıktır. Birden simsiyah oldu. Resulullah'ın vefatı en büyük musibetlerden birsidir. Evet.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 Resulullah'ı bize tanıt bakalım. Bukhari Müslim'de geçiyor. Enes diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, rabbetum min al-qawmi, lise bi-tu'ilin bain, valla bi-qasir. fizik olarak ne uzun aşırı uzundur, ne kısadır, orta boyluydur. Yani uzun adam iki metre olsa deriz bu adam uzundur. Bir buçuk metre olsa ne deriz bu adam kısadır.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 اَزْهَرِ الْلَوْلِ لَيْسَ اَبْيَضٍ اَمْحَقْ وَلَا اَدَمٍ Diyor ki rengine gelirken, renk tonuna gelirken, mübarek, ha? ne esmeridir, koyu esmer, ne de öyle beyazdır ki, çiğ Bizleriz Biz deriz böyle bambayaz. Ne diyorlar Türkçe yardımcı ol biraz. Bayaz. Aynen. Aynen o zaman Türkçem düzelmiş. <gülüyor> İyi. Yani ne böyle koyu,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 İnsanoğlu her güzelden hoşnut olur. Çirçinden psikoloji olarak şey yapar. Yani bir peygamber bir gözü şaşı olsa, çor olsa, burdu koç olsa, kulakları çepçe olsa, yen büyük olsa ne olur? İnsanlar biraz şey yapar. En güzel şey de olur ki fizikleri davettir. Onun için alimler diyorlar ki senin fiziğin çok düzgün değilse cihimin ahlakın düzgün olması lazım.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 Nasıl bir şey öyle mübarek beyaz sakallı, beyaz elbiseli elinde azazı. Sen şeytanı görmüşsün. Çünkü Resulullah diyor benim kılıfıma şeytan giremez. Hakiki Resulullah'ı göreceksin. Görmesi için şifatini şemailini bileceksin. Şeytan seni aldatmaz. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle mübarekidir. Enes de öyle bahsediyor. Bu şekli şemaili. İnşallah. İnşallah. İnşallah. Ben dua edeyim, siz de amin deyin. Allah Teala, gözümüzü cennette Resulullah'la aydın eder. Bizim ve babalarımızın ve bütün Müslümanların. Biz ne kadar burada anlatsak heyhate heyhat. Bu göz o mübarek yüzden aydın olmadıkça bizim anlatmamız hikayedir. O hedefe kitlenmemiz lazım. Onu inşallah cennette meclisine Allah Teala bizi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 Fiziki mübarek. Ehli ahlakı nasıldır? Ona bakarım. Ashab-ı kiram diyorlar ki Resulullah'a anlatırken bütün Şamaelinde, Resulullah'ın hanımları analarımız e, ashab-ı kiram anlatırken Şamael kitaplarında buna icma ediyorlar. Diyorlar ki Eskennaz. Resulullah insanların en cömertidir.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 Tabii değil. öyledir. İnsanların en cömertidir. Ramazan geldiğinde cömertliği rüzgar gibi eserdir. Ashab-ı Kiramın tanımıyla. Sonra diyorlar ki şajate gelirken idilga insanların en şucai en iyi değildir. nedir? Kahramanidir. İyidir. En kahramanidir.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 Resulullah güleşti onunla onun sırtını yere getirdi. Olmadı dedi bu ben kaydayakım bilmem ne. Üç sefer sırtını yere getirdik. kalktı Müslüman oldu. Vallahi dedi peygambersin sen. Onun yanında da kaç tane Müslüman oldu tabi. Evet Resulullah o kadar neymiş? İyiydiymiş. Kahraman imiş. Onun yanında ne kadar güclü ne kadar iyi.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 Kardeşi geliyor karşıma. Ben gülerüzlükle. Hoş geldin. O kadar basit. Bir şey mükellef etmiyorum. Evet. Bu Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ahlaklarından. <gülüyor> Ama ne kadar gülerüzlüyse alimler diyorlar ki o gülerüzlü heybetini düşürmüyordu. Adam var biraz gülseniz ne? Ha? Diyerler bu şahsiyatsizdir. Resulullah mutavazi gülerüzlü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 işte ad Amr bin As dediler vasfıyla bizi Resulullah'a vallahi dedi göz dolusu Resulullah'a bakamadım şeybetinden. Ashab üçran Resulullah'ın heybetinden göz dolusu ona bakamadılar. O kadar mübarek idi. Resulullah o kadar adaletlidir. Hiç kendi nefsinin intikamını almazdır. Yani bir tane hakkıma tecavüz etti ben onu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 Yazıklar olsun ha. Pardon. Yazıklar olsun dedi. Ben adaleti dağıtmasın. Yer üzerinde kim dağıtır mı? Hz. Ömer hemen kılıncını çekti. Bu münafık nasıl sana böyle diyor. Abi. İzin verdi de tak diye çellesini Hayır dedi. Biz davatçıyız. Hüküm verici değiliz. Davat ön plana çıkması lazım. Ne yaparım ya Resulullah? Verin gitsin. Verdiler bunu. Şimdi adalet mi? Evet, adalettir şimdi. Ciyekti gitti. Bu dilden anlıyor. Kendi nefsine intikam almazdır. Hiçbir zaman aşırı asabi kızmazdır. Hiçbir zaman. Bir tane gelmiş, hakkını tecavüz etmiş, kızmazmış. Ama ne zaman kızardır? Sınırlanırdır. Ne zaman? Ne zaman Allah'ın emirleri yerine gelmeseydir. Yani bir Allah'ın emirlerini aşıp Yanlış yapsaydı. O zaman da Hürumatullah ona kızardı. Bir tane sahabeyi öldürdüler biliyorsunuz. Yaralandı. Usul ebdesi lazım oldu. Dünya kış. Dedi ben usul ebdesi lazım ne yapayım? Dediler banyo olman lazım. Çölde sahrede. Yahu ben ölürüm basım, Yaram var. Olsun dediler. O da mecbur kaldı aldı. Semihine vatağine. Sahavedir, Resulullah yetiştirmiş onu. Böyleyse şeriat böyledir dedi. Ondan sonra titredi, hasta oldu öldü. İltibat etti bir husus aldı. Geldi bir haber Rasulullah işte bu böyle öldü dedi. Kateluhu kateluhu katelhumullah. Onu öldürdüler, Allah onları öldürsün. Bak sert. Neden? Bir tane kadın geldi bir şey sordu, talakla ilgili.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 bir hayat anlatıyor, bir formülü anlatıyor. Onun için Rasulullah hadislerinde çok az var, bir sayfa yarım sayfa. Hepsi en çoku üç say 3 satır, dört satırda. Ama ne çok şeyler anlatır. Böyle az özverilmiştir onu. Evet. Rasulullah adabinden hiçbir yemeği kınamadı.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 Diyor, südürler üzerinde uzanırsınız, cennette yemekler gelir. Bunlar da cennete çevirmişler, zannediyorlar. Bu günlük hayatı. Resulullah hiç görünmedi, yaslansın, yemek yesin. Yani de bir şeyin üzerinde böyle otursun, hazırlamışlar yemek yeri, çivirlikten de Tavazi. Evet. Ondan sonra diyor ki, karnı yemeğe doymadı.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 Onun için Musulman davamlı temiz kokulu olur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu? La, et, la yuraddu tib. Bir tane sana parfüm uzattı, almıyorum demesen caiz değil. Alacaksın. La yuraddu Koku Koku reddolunmaz. Alacaksın. o Sen beğenmiyorsun. Al sürme üzerine. Çaktırmadan al onu. Reddolunmaz. Çünkü perfüm berekettir. Melekler güzel koku sever. Şeytanlar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 Resulullah hediye kabul ederdir. Çünkü derdir hediyeleşin, sevgi arttırır. <gülüyor> Ama sadaka nedir? Nefreti şeytanı girir araya. Verenden de alandan şeytan girer. Ne dersin? Ya bu adam mene sadakasını veriyor. Ben de bunun gibi olsam. Şeytan ölmemiş. Verende diyor Ha bu bundan sonra ben nereysem yapması lazım. Benden geçiniyor. Ama hediye nedir? çıkarsız yere sevgiyi artırır. Allahu Ekber. Nübüvvet fıkhı böyle olur işte. Resulullah öyle mütevazidir ki he, kendi telliği kopsaydır kendisi tahmin ederdir. Evde elbisenin yırtığını, dikişini dikerdir. Evde kendi evu bazen temizlerdir. Hazret Ayşe'ye yan kadın hanımlarına yardım ederdi. Ama namaz saati, ibadet saati geldi, sen çoğu evde yoktur. Atıp her şeyi giderdir. Demek ki bu nedir? Tavazidir. Yok ben Resul'um, yani evin erkeğim, Her şey bana koysun. Evet. Ama koşanlar hastaysalar, koşanları yardım istiyorsalar, erçek o erçektir Orada yardım eder. Tavazi budur. Nübuvvet ahlakı böyledir. Evet. Ondan sonra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 Bir de ne onu? Teklif etti. Ya çocuk dedi diye en illallah Muhammed Rasulullah. O çocuk babasına baktı. Babaya ne diyorsun? Babası dedi Eceb Ebel Kasım. Abu'l Kasime dedi cevap verdi dedi. O çocuk da şahadet verdi tıkt diye vefat etti. Resulullah çıkarınca dedi elhamdülillah bir bir insan kurtardık ateşten. Bak ne kadar. Bir çocuksun Resulullah seviniyor.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 Tavazi. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzüğü vardır. Nübuvvet, şey, hatim yüzüğüdür. Sağ elinde bu küçük parmağını takardır. Muhammed Resulullah yazılmıştır. Evet. Allah Subhanahu ve teala Resulullah'a dünyanın hazinesini verdi. Ey Muhammed siz bu dünya senin hazinen olsun. Ebedi de kal, kıyamete kadar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 Hazreti Ayşe validemiz. Dediler ya validemiz Resulullah'ın ahlakı nasıl anlatır mısın bize? Dedi kana hulukuhul Kur'an. Onun ahlakı Kur'an'ıydır dedi. Yani sanki bir Kur'an'ın canlısı yer üzerinde yürüyor. Tabi öyledir. Ne diyor allah Teala? وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا Sizin için Resulullah en güzel örnektir.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 Resulullah dedi yaz Muhammed Resulullah'tan Süheyl bin Amur'a dedi hayır. Ben senin Resulullah diye niye senin karşısına çıkıyorum Süheyl dedi. Yaz Muhammed oğlu Abdullah'tan. O zaman Hazret Ali dedi sil Muhammed Resulullah. Biliyorsunuz Hudeybiye'de Müslümanlar çok şey verdiler ama sonuç çıktı. Hazret Ali dedi vallahi dedi ya Resulullah ben silmen kusura bakma nasıl sileyim Resulullah. A?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 ona inanırız inşallah bugün de bu kadar elhamdülillah rabbil alamin cemilerim <gülüyor>